Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin ve'l-ahirin. Ve ila cem'il enbiya'i ve mursalin ve ila cem'il uluyi ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ın ayetlerine cevap vermeye çalışıyorduk hep beraber. Tevbe ile, istiğfarla, dua ile. Bunun sonra inşallah Tövbeye, istiğfara, duaya, bir de hamdi şükrü, tesbihi de ilave edeceğiz. Mesele Allah'ın bizim üzerimizdeki muradı gerçekleşsin. Allah'a yeryüzünde halife olabilelim diyedir. Halife temsil eden demektir. Kimi temsil ediyor? Yeryüzünde elbette ki Rabbini temsil ediyor. Rabbini temsil edebilmesi için mutlaka Allah'ın vahyini anlamış olması gerekir. Mutlaka Kur'an'ın ayetlerin onda canlanması gerekir. Dolayısıyla Allah'ın isimleriyle isimlenmesi gerekir ki Halife olabilsin. Yoksa halifelikten uzak olmuş olur. Mesela biri için bu Allah'ın yeryüzündeki halifesidir derken, neyi anlamamız gerekir? Bakacağız, o hayatını yaşarken, Allah'ın hangi ismi üzerinde tecelli etmiş? Mesela, Allah'ın hadi ismi üzerinde tecelli etmiş mi? Hidayete vesile oluyor mu? Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın vahyiyle davet ediyor mu? Mesela Allah'ın kerim ismi, rezaq ismi, vehhab ismi tecelli etmiş mi? Allah'ın kullarına, mahlukata, rızka vesile oluyor mu? İkrama vesile oluyor mu? Mesela Allah'ın Rahman, Rahim ismi tecelli etmiş, mahlukata gücünün yetiğince, sadece diliyle değil, fiiliyle merhamet olabiliyor mu? Rahmet olabiliyor mu? Eğer olamıyorsa bir sorun var. O halifelikten uzaktır. O bencil biridir, bencil. Kendi işine bakıyor, yiyor, içiyor, yatıyor. Hayatını yaşamaya çalışıyor. Bu halife değildir. Halifelikle hiç alakası olmamıştır. Sonra kendi kendini kandırır. İşte çalışmak da ibadettir der. İşte çoluk çocuğumun rızkını kazanıyorum. Allah öyle söylemedi. Allah'ın senin üzerindeki muradın muradı senin ona halife olmandı. Halifelik nerede kaldı? Nasıl halife olduk? Onun için ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İnsanlar madenler gibidir. Kimi altın gibi, kimi gümüş gibi, kimi mücevher gibi, kimi teneke gibidir. Neye göre bu böyledir? Halife oluşuna göre bu böyledir. Eğer halife olamamışsa sadece bencillik yapmış demektir. Allah'ın muradı, bizim tek başımıza kulluk yapmamız değildir. Onun için ne diyoruz? İyâkena abdu ve yyâkenesta'in diyoruz. Biz diyoruz. Allah bizden ben dememizi değil, biz dememizi istiyor. Bunun için de önce insanın şahsiyet sahibi olması gerekir. Şahsiyet sahibi. Öyle bir şahsiyet sahibi ki etrafına Güzellik saçan, Allah'ın güzelliğini gösteren, ona bakınca bu Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Dedirtebilecek bir şahsiyet, bir güzellik. Bu da ancak Allah'ı dinlemekle mümkündür. Canlı Kur'an, canlı ayetler, sureler olmakla mümkündür. Yoksa teneke gibi olmuştur. Evden işe, işten eve. Kendi hesabını yapmıştır. Ümmetin hesabını yapamamışsa, insanlığın hesabını yapıp, bunun için bir derdi, bir çabası, bir gayreti yoksa, o tenekeden farksızdır. Bunun için Allah önümüze peygamberleri örnek olarak koymuş, peygamberlerle beraber olanları örnek olarak koymuş, işte bunun gibi, işte bunlar gibi. Onun için Allah ayette, Peygamberleri anlatırken peygamber ve beraberindekiler buyurur. Peygamberle, Allah'ın nebileriyle, resulleriyle beraber olanları onlardan ayırmıyor. Aynı vasıftadırlar, aynı derdi paylaşıyorlar, aynı vahyi taşıyorlar beraber. Dertleri bir, bir olmuşlardır. Bir oldukları için Allah onları beraber zikrediyor. Aynı muameleyi yapar. Kıyamette de görecekleri muamele birdir ve aynıdır. Ama eğer biri bencillik yapıp onlardan ayrılmışsa, örnek olarak veriyorduk zaten, Nuh aleyhisselam kavmini 950 sene davet ediyor, bununla beraber onunla beraber olanlar vardır. 80 küsür civarında iman etmiş. Tufan geldiğinde onunla beraber olanlar gemiye bindi. Elbette ki hepsi ona düşmanlık yapmıyordu. Ondan yanaymış gibi duranlar da vardı. Ama gerçekte ona iman etmemişler. Tufan geldiğinde sadece ona iman edenler gemiye bindi. Gerisi, gerisi helak oldu. Ben kendi işime bakarım diyenler helak oldu. Beni ilgendirmez. Bakalım ne olacak? Diyenler helak oldu. Ancak onunla beraber olup... Onun taşıdığını... Taşıyanlar... Gemiye bindiler. Kurtuluşa ancak... Onlar erdi. Bu her zaman için böyledir. Kıyamete kadar bu böyledir. Ayetleri okurken hep beraber... Göreceğiz. Allah mutlaka her kavmin bir hidayetçisi vardır. Mutlaka... Hakka davet eden bir topluluk her zaman için vardır. Siz onlardan olun dedi. Çünkü saadete erenler, kurtuluşa erenler ancak onlardır dedi. Ama insan bencillik yaparsa kendini, aklını Allah'ın vahyinin önüne koymuş olur. Bence demiş olur. Onun için fedakarlık yapmadan, Allah yolunda kurbanı olmadan canını feda etmeye hazır olmadan hakikati anlamış olmaz. Önce insan kendine sormalıdır. Allah beni bu dünyaya neden göndermiş? Kendisine "Abd olalım." Diye, diye cevap vereceğiz. Emrettiği gibi abd olursan abd olmuşsun. Yoksa "Onu dinlemiyorum ama ben abd olmaya, kul olmaya çalışıyorum." desen Allah bunu kabul eder mi? Hayır. Mesela ahireti dünyaya taşıyabilmektir. Evet. Ahireti dünyaya taşıyabilmek. Ahireti eğer dünyaya taşıyıp ahiretimiz sürekli önümüzde olmazsa dünyalık adam oluruz. Dünyaya ait bakar, dünyaya göre hüküm verir. Dolayısıyla bu hüküm Allah'ın hükmü olmaz. Nefsin, şeytanın hükmü olur. Ama ahirete iman etmişsek, ahiretimizi önümüze koyarız. Dünyada bir yolcu gibi dururuz. Yeri geldiğinde dünyada yolcuyuz diyoruz. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuş diyoruz. Ama yolcu gibi duruyor muyuz? Yoksa ebediymiş gibi muamele ediyoruz. Allah'ın vaadine güvenmeden mi hayatı yaşıyoruz? Bu mümin olmak değildir. Bu iman değildir. Bu ahirete iman değildir. Ahirete imanın olabilmesi için bu dünyada ahiretimizi önümüze koyup ahireti bu dünyada yaşamamız gerekir. Nasıl? Attığımız her adımda, yaptığımız her işte, her düşüncede, her fikirde acaba ahiretteki defterime, kitabıma neyi yazdırıyorum diyorsak doğru eğer bunun hesabını böyle yapmadıysa dünyaya ait bir hesap yaptıysa dünyanın hesabını yaptıysa ahirete iman etmemişiz dünyayı ahiretin önüne koymuşuz ahireti böyle uzakta bir yerde zannetmişiz ahiret burada ve sen her an ahiret işiyle meşgulsün. Ya ahiretini kazanıyor, önündeyse kazanıyorsun, önünde değilse, önünde görmüyorsan bir kere niyetin düzgün değil demektir. Bu manaya gelir. Onun için ahirete iman edip etmediğimize bakacağız. Ahiretimiz önümüzde midir yoksa arkamızdan midir bakacağız. Ahireti bugüne taşıyıp burada yaşıyor muyuz yoksa ahireti uzak bir yerde mi zannediyoruz? Eğer ahiretimiz önümüzde ise, işte Allah'ın istediği gibi halife olabiliriz. O'nu temsil ederiz. O'nun güzelliğini üzerimizde gösteririz. Kaliteli insan oluruz. Yoksa bencil bir insan, kendi hesabını yapan bir insan, Allah'a güvenmeyen bir insan, Allah'ın verdiğini Allah yolunda sarf edemeyen bir insan... Allah'ın verdiği cani, Allah yolunda kurban edemeyen bir insan, hayatını ahirete, Allah'a göre değil de evde, nefsine, dünyaya göre yaşayan biri oluruz. Bu insan olmaktan çıkar, beşer olur. Ya kul kendini Allah'a ait görür ya da kendine ait görür. Kendine ait görürse benlik yapmıştır, bencillik yapmıştır. Allah diyememiş, ben demiştir yarın Allah perdeleri açtığında herkesin bunun böyle olduğunu görecek. Akıl sahibi herkes bunu anlar, rahatlıkla anlar. Eğer şimdiye kadar bencillik yaptıysak, Allah demeyip ben dediysek, ahiret demeyip dünya dediysek, Allah'ın güzelliği üzerimizde tecelli etmedi, sadece bencillikle hareket edip, düşünüp, ameli işleyip, yaşadıysa bundan dolayı tövbe ediyor, Rabbimize dönüyor, tövbe ediyor, istiğfar ediyoruz. Bu bizim küfrümüz, hakikati örtmemizden dolayıdır. Bu şekilde küfürde olduğumuz için Rabbimize dönüyoruz. Tövbe ediyor, istiğfar ediyoruz, Rabbimize iman ediyoruz. İmanımızı kabul et ya Rabbi. Bundan sonra seni temsil etmek için, yeryüzünde sana halife olabilmek için, güzelliğini, isimlerini üzerimizde gösterebilmek için bütün çabamızı, gayretimizi sarf edeceğimize söz veriyoruz ya Rabbi. Bize yardım et ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad gi'nahum bi kitab. Fazlna onu, ala ilmin, heden ve rahmeten, lı Gerçek şu ki, ne bilediğimizi, peygamberlerimizi, rasullerimizi bir kitapla gönderiyoruz. Onlar kâimlerine gittiklerinde bir kitapla geldik derler. Neden? Hidayet ve rahmet olsun diye ayetleri fasıl fasıl açıkladık onlara. Allah kitabını önce Nebilerine, Resullerine açıklıyor. Resulleri, Nebileri de gittikleri kavme onu açıklar. Neden böyle yapıyor Allah? Hidayet olsun diye. Kullar Allah'ın kitabıyla, ile yolunu bulsun diye. Onlar Allah'ın vahiyyle, Allah'ın rahmetinin içine girsin diye. Bunu kim dinler? لِقَوْمِنِ يُؤْمِنُونَ iman eden bir kavim için iman etmeyenler dinlemez Onu ciddiye almaz Dünyanın hesabını yapar Nefsinin hesabını yapar Allah'ın üzerindeki muradını anlamaz Hayati, Dünya hayatını ahiretin tarlası olarak görmez Ahireti kazanmak için fedakarlıkta bulunmaz Dünyada rahat etmeye çalışır Ahirete değil. Bunlar iman etmemişler. Allah'ın vahyini dinlememişler. Eğer şimdiye kadar dünyanın peşinden gittiysek, dünyayı ahirete tercih ettiysek, Allah'ın ayetleri bize hidayet, rahmet olmadıysa, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Rabbimizin ayetlerini ciddiye almadığımız için. Allah'ın ayetleri bize hidayet, rahmet olmadığı için. Onlar neyi bekliyorlar buyurdu? Ayetlerin tevhülini mi? Onlar ayetleri başka bir ayet-i kerimede, onlar ancak tevile uyarlar. Yani ayeti kendine göre tevhül ediyor. İşine geldiği gibi. O'nun tevilinin ne olduğu, geleceği gün, kıyamet günü onlar görecekler ki söyleyecekleri şey şudur. Allah'ın Resûleri gerçekten hakkı getirmiş ve doğru söylemiş. Biz yanıldık. Sonra derler ki bize şefaat edecek kimse var mıdır? Bize şefaat etsin der. Ya da geri döndürülür miyiz? Dünyaya dönelim de, yapmış olduğumuz amellerden başka amel işleyelim. Gerçekten onlar kendilerine yazık edenlerdir. Bununla beraber o ayetleri tevhid ederken Allah'a iftira attılar. O iftira attıkları şey, iftira ettikleri şey onlardan kaybolup gitmiştir. Hükümsüz kalmıştır. Çünkü Allah kullarıyla konuşuyor. Kulunun anlayıp anlamayacağını en iyi bilen O'dur. Kulun neyi anladıysa bu doğrudur. En kaba idrak sahibi bile Allah konuşurken, onun Rabbi konuşurken onu anlar. Onu tevhile gerek yok. Önce açıktan anlaması gerekir. Mesela şimdiye kadar okunan ayetlerden anlaşılmayan bir yer var mıydı? Yoktur. Ama insan kendi kendine O'nu tevhül etmeye kalkışabilir. Allah O'nun tevhülü nedir sana gösteririm dedi. Sen kendini öyle kandır dedi. Eğer Allah'ın ayetlerini anlamamazlıktan gelip kendime, kendimize fetva çıkarıp tevhül ettiysek, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Sübhan olan Sensin Ya Rabbi. Yanlış yapmayan bir tek Sensin Ya Rabbi. Yanlış yaptık Ya Rabbi. Bunun için af diliyor, mahfret diliyoruz. Allah dikkat edin dedi, yaratmak da, emretmek de ona maksustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne mübarektir buyurdu. Yaratmak da, emretmek de ona maksustur. Eğer yeryüzü Allah'ınsa, kullar da Allah'a aitse, Allah yaratmışsa emir O'nun olması gerekmez mi? Eğer O'nun emrini kabul edemiyorsak, kabullenemiyorsak, O'nun emri bize ağır geliyorsa ya da işimize gelmiyorsa, O nasıl mülkün sahibi olsun, nasıl bizim sahibimizdir? O'nun emri dışında ister birilerinin emri geçsin, ister kendi nefsimizin emri geçsin onu Allah'a tercih etmişiz demektir. Onun için Allah'ın vahyine sarılmadan, hem de baştan sona Rabbi kendisinden ne istiyor bunu anlamadan, hiç kimse Allah'a iman etmiş olmaz. Allah'ın mülkün maliki olduğunu kabul etmiş olmaz. Allah'ın kendisini yaratıp kendisinin Rabbi olduğunu kabul etmiş olmaz. Allah onun Rabbi olmaz yani. Evet, onun için yaratmakta, emretmekte ona aittir dedi. Ona mahsustur dedi. Rabbinize dua edin, Rabbinizden isteyin, Rabbinizi davet edin buyurdu. Hem de yalvararak Gizli gizli, gönülden, içten, öyle lafla değil. Allah haddini aşanları sevmez dedi. Kendisine karşı saygısızlık yapanları sevmez. Allah'tan değil de başkalarından isteyenleri, başkalarına güvenenleri, kendi nefsine güvenenleri sevmez dedi. Rabbinizden isteyin dedi. Yeryüzünde fesat çıkarmayın dedi. Bozgunculuk yapmayın. Hem de yeryüzü ıslah olmuşken ona hem korkuyla hem de ümitle dua edin. Ondan isteyin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti mühsinlere yakındır. Güzel yapanlara yakındır. Doğru yapanlara yakındır. Allah'a göre güzel yapanlara Allah'ın rahmeti yakındır. Gerisi, mühsin olmayanlardan Allah'ın rahmeti uzaktır. Eğer şimdiye kadar mühsin olamadıksa, güzel olamadıksa, Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmediysek, Allah'ın huzurundaymış gibi hayatı yaşamadıysa, Allah'ın hesabını yapmadıysa, nefsin, şeytanın Peşine düşüp yanlış hesaplar yaptıysa, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Allah yağmuru yağdırır, yeryüzünü ölümünden sonra diriltir buyurdu. Aynı şekilde ölüleri de böyle diriltiyoruz buyurdu. Neden Allah bunu böyle anlatıyor diye soracak olursanız, Umulur ki düşünürsünüz buyuruyor. Allah'ı zikredenler, diri etmeyenler ölüdür. Allah ile beraber yaşayanlar, beraber olduğunu tadanlar. Ele Allah bizimle beraberdir demek değil. Mesele senin Allah ile beraber olmandır. Eğer Allah ile beraber olursan, hiç Allah'ın emrini dışına çıkabilir misin? Hiç O'nun razı olduğu bir İşten başka bir işte bulunabilir misin? Bu mümkün müdür? Evet. Allah'ın vahyiyle dirilmek lazım. Vahiy rahmettir. Rahmet olsun diye indirdik buyurdu Zate. Eğer o gönlün, gönlümüze inerse, gönlümüz onunla dirilir. Allah'ın ayetlerine iman edersek, Allah'ın ayetleriyle diriliriz. Ama iman etmezsek, Gönlümüzde inmezse, rahmet inmemiş olur, ölü gibi olmuş oluruz. Çorak. Allah'ın izniyle iyi beldenin nebatı güzel çıkar dedi, iyi çıkar. Kötü beldenin nebatı da kötü çıkar dedi. Oradan nebat bitmez. Toprak kötü çünkü. Allah'ın vahyi bir gönüle indiğinde o gönül ne kadar güzelse, ne kadar iman etmişse yani o kadar ona tesir eder, o kadar onu diriltir ve yaşartır. Ondan güzellikler meydana gelir, meyveler verir. İnsanlığa faydalı olur. Kendine faydalı olur. Allah şükreden Kavim için ayetlerini böyle açıklıyor. Bu durumda Allah'ın vahyine şükretmemiz gerekir. O rahmet, bizi dirilten rahmet, bizi rahmetin içine alacak olan rahmet, bize hidayet olan rahmet. Eğer kitabını, vahyini nimet olarak bilemedip, bilemeyip şükredemediysek, bundan dolayı senden af diliyor, magfret diliyoruz ya Rabbi. Bundan sonra gönlümüzü rahmetine açacağız ya Rabbi. Ayetlerini gönlümüze alıp iman edeceğiz ya Rabbi. Aklaka dönüştürüp amele dönüştüreceğiz ya Rabbi. Sen Erhamen Rahim'insin. Allah bundan sonra, Araf suresidir bu, peygamberleri anlatıyor, gönderdiği nebileri, rasulleri anlatıyor. Her birinden bize kısalar anlatıyor. Örnek olsun diye. Onları örnek alalım diye. Ama her bir peygamberi anlatırken, peygamberin davetini anlatıyor önce. Evet. Ne buyurdu mesela? لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ Biz Nuh'u kavmine gönderdik. fekale Nuh dedi ki, ya قَوْمِي kavmi, ey قَوْمِمْ Ey Abdullah, malakum min ilahim geyruhu. Allah'a abdolun. Ondan başka ilahınız yok. İlah bir tek odur. Her bir peygamber kendi kavmine bunu söyledi önce. Öncelik bu. Allah'a abdolun. Ondan başka ilahınız yok. İlahınız bir tek Allah'tır. Yani ya kene abdu veya bir de la ilahe illallah deyin. Önce bu. Bu olmazsa hiçbir şey olmaz. Ne kadar amelin olursa olsun o bir işe yaramaz. Allah onu kabul etmez. Nuh Aleyhisselam 950 sene kavmini davet etmişti. Sonra Artık kimsenin iman etmediğini, etmeyeceğini anlayınca yeryüzünde kafirlerden hiçbirini bırakma ya Rabbi dedi. Elbette ki Allah duasına icabet etti. Ama biz Nuh Aleyhisselam bize örnek olması gerekirken 950 sene boyunca anlatıyor. Biz üç beş kere birini davet ediyoruz. On kere, yirmi kere Allah'ın ayetlerini anlatıp hidayete davet ediyor, Allah'ın vahyine davet ediyoruz. Sonra da bundan adam olmaz diyoruz. Senin peygamberini, Nuh Aleyhisselam'ı örnek aramadık ya Rabbi. Bunun için senden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Nuh Aleyhisselam kadar ömrümüz olsa bile bundan sonra hiç kimse için bundan adam olmaz demeyeceğiz ya Rabbi. Davete, tebliğe devam, devam edeceğiz ya Rabbi. Allah Hud aleyhisselam'ı anlatıyor. O da aynısını söylüyor. Sadece Allah'a abd olun. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a karşı sorumluluğunuzu kabul etmeyecek misiniz? diye soruyor. Sonra Salih Aleyhisselam'ı anlatıyor. O da aynısını söylüyor öyle. Bununla beraber her biri Allah'tan size beyinat gelmiştir. Açıklayan gelmiştir. Açıklayan, beyan eden ayetler gelmiştir. Nasıl yaşamanız gerektiğini, dünyaya neye geldiğinizi Allah beyan etmiştir. Allah size öğretecek vahiy göndermiştir diyorlar. Allah bize de beyinat göndermiştir. Bu Kur'an beyinattır buyurdu zaten. Kimin için? İman edenler için. Rabbini ciddiye alanlar için. Rabbini bilmek, bulmak, kendini tanımak isteyenler için. Dünyaya neye geldiğini anlamak için. Çaba gayret sarf edenler mutlaka Allah'ın vahyiyle buluşur ve kendini bulur, Rabbini bulur. Sonra Allah Musa aleyhisselam'ı anlatır, bir de sihirbazları anlatır. Sihir, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermektir. Hazreti Musa, sihirbazlarla karşı karşıya geldiğinde ellerinde ip vardır, Yere atınca yılan gibi görünüyor. Allah ona sen de elindeki asani at dedi. Elindeki asayı Hz. Musa atınca bir ejderha gibi olup o ipleri yuttu. Sihirbazlar iman etti. Firavun ben size izin vermeden nasıl iman ettiniz deyip onları idam etti. Allah bize bir şey anlatıyor. Sihir olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek. Yalanı hakikat gibi göstermekten daha büyük bir sihir, bunu yapandan daha büyük bir sihirbaz olamaz. Yalanı doğruymuş gibi göstermek. Hak ve hakikat bir tanedir. O da Allah'ın vahyidir. Bunun dışında kim ne söylerse söylesin sihir yapmıştır, büyü yapmıştır. Bakalım, sihir yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Büyü yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Herhangi bir konuda biri haksızken kendini savunup haklı duruma kendini getiriyorsa sihir yaptı. Hakk'ı Batıl'la örttü çünkü. Yanlış olduğunu, yanlış yaptığını itiraf etmedi, savundu. Batıl'ı Hakk'ın tepesine bindirdi. Hem de neyle yaptı bunu? Sihir yaparak. Diliyle sihir yaptı, yapıyor. Allah'ın vahyi karşısında söylenen her söz böyledir, sihirdir. Bunu yapan da sihirbazdır. Sihirbazlar iflah olmaz dedi Allah. Sihirbazlar Allah'ın vahyi karşısında evet ne yaptılar? İman ettiler. Allah ne buyurdu? Onların bütün yaptıkları o sihir, Allah'ın mucizesi, Hz. Musa'nın asası karşısında boşa gitti, boşa çıktı. Her sihir Allah'ın vahyi karşısında boşa çıkar. Batıl olur. Hakikat onu yutar. Nasıl yutuyor? Gün doğunca karanlık yok oluyor. Öyle. Hakikat gelince batıl yok oluyor. Ama batıl, eğer hak gönlümüze gelmezse gönlümüzdeki batıl yok olmaz. Bunun için Allah'ın vahyi gönlümüze gelecek ki gönlümüzdeki batıl yok olsun. O karanlık aydınlatsı Allah'ın vahyiyle elimizde asa varmış. Musa'nın asası elimizde. Nedir o? Allah'ın ayetleri. Herhangi bir yerde bir sihir varsa, biri büyü bir yapıyorsa, böyle süslü püslü konuşup, bir yanlışı doğru diye takdim ediyorsa, hak diye takdim ediyorsa, evet ayeti ortaya koyarsın, ne yapar? Sihri yok eder. Ama elimizde, Musa'nın asası yoksa, durum harap. Büyüye kapılırız. Onu doğru zannederiz. Ondan korkarız. Allah ayetleriyle bize nasihat ediyor. Musa'ya değil. Eğer şimdiye kadar büyüye kapıldıksa, yalan sözün, yanlış sözün büyüsüne kapıldıksa, şeytana uyanlar bize büyü yaptıysa, hakkı hakikati göremediysek, gönlümüzü hakka açıp, gönlümüzdeki batılı yok edemediysek, vahiy, vahyini gönlümüze alıp, onunla aydınlanmadıysa, onunla batını, batılı yok edemediysek, bunun için senden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Bu bizim cehaletimizden dolayıdır Ya Rabbi. Sonra sihirbazlar hakikati görüp onu sihir değil de hakikat olduğunu anlayınca Allah'tan bir mucize olduğunu anlayınca kale amenna bi rabbil alemin rabbi musa ve harun dediler. Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Yani Musa ve Harun'un iman ettiği gibi iman ettik dediler. Eğer böyle söylemezse iman etmiş olmazlar. Sadece biz iman ettik demeleri yeterli değildir. Peygamberin iman ettiği gibi iman etmedikçe hiç kimse mümin olmaz. Allah imanı öğretiyor. Sihirbazların imanının gerçek olduğunu anlatıyor. Ne oldu sonra? Firavun, ben size izin vermeden siz iman mı ettiniz? Siz bu durumda demek berabermişsiniz, bana hile yaptınız. Ben de sizi idam edeceğim. Ellerinizi, kollarınızı keseceğim. İdam edeceğim yani. Tek kelimeyle asacağım sizi dedi. Onlar ne dediler? Bu tehdit karşısında. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz. Senin bizden intikam almanın sebebi bizim Rabbimizin ayetlerine iman etmemizden dolayıdır. Rabbimizin ayetleri bize gelince, bize okununca ona iman ettiğimiz için bizden intikam almaya çalışıyorsun dediler. Biliyorlar. Onun için, her zaman için bir tarafta hak, bir tarafta batıl vardır. Üçüncü bir şey yok. Biri Rabbim Allah'tır derse batıldakiler ona karşı durur. Sihirbazlar ona karşı durur. Ama hakkı biliyorlar. Sihir yapanlar da hakkı biliyor. Savunduğu ne olursa olsun, davet ettiği kim olur, ne olursa olsun, nasıl bir hayat tarzı olursa olsun, o hakikati bölüyor. Ama batili böyle süsleyip, füsleyip, olmayan bir şeyi, hakikati, hakikatmiş gibi gösterenler, Allah'ın ayetleri vahyi karşısında mağlup olur. Rezil, rüsva yoldur. Aşağılık olur. Evet. Ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Allah'ın Resulü iman etti. Neye? Kendisine indirilene. Önce o iman ediyor. Âmenel Resulü bima önzile ileyhi min Rabbihi vel müminun. Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de O'nun iman ettiği gibi iman etti. O'nun iman ettiği gibi iman etmezse iman olmuyor. Nasıl iman olsun? Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman ediyor. Diğerleri O'nun gibi iman etmiyor. O iman olur mu? Olmaz. O'na indirilene Resul'ün iman ettiği gibi iman etmediyse Resul'e de iman etmedi. Niye? Ben böyle iman ediyorum deyip Resul'e de iman etmedi onun imanının hak olduğunu, gerçek olduğunu kabul etmedi demektir. Dolayısıyla Allah'ın vahyini de kabul etmedi. Dolayısıyla Allah'ın sözünü kabul etmeyen, Allah'ı kabul etmemiştir. Nasıl kabul ediyor Allah'ı? Ben seni seviyorum, ben seni kabul ediyorum. Ama senin söylediği işime gelmiyor. Evet. Böyle iman olmaz. Eğer Allah'ın resulünün iman ettiği gibi iman etmediysek, bunu anlamadıysak, bunun için tevbe ediyor, istiğfar ediyoruz Ya Rabbi. Bize bir Nebi, bir resul, bir kitap gönderdiğin için Sana hamd olsun Ya Rabbi. Bu nimetten dolayı Sana şükürler olsun Ya Rabbi. Eğer Sen bize doğru yolu göstermeseydin, biz doğru yolu bulamazdık Ya Rabbi. Senin bizden ne istediğini anlayamazdık Ya Rabbi. Dolayısıyla, kaybedenlerden olurduk. Vahyin bizim için rahmettir, bizim için hidayettir, bizim için nurdur, bizim için nimettir. Bunu anladık Ya Rabbi. Bundan sonra haddimizi aşıp, sihir yapmayacağız Ya Rabbi, büyü yapmayacağız Ya Rabbi. Herhangi bir şeyi savunup, senin vahyinin önüne koymayacağız Ya Rabbi. Bunun için sana söz veriyoruz Ya Rabbi. Allah Hazreti Musa'ya buyuruyor. Aynı zamanda onun kavmine de buyuruyor. Muhakkak ki risaletimle de seni insanlar üzerine seçtim. Bununla beraber kavmi için ne buyurdu? Sizi alemlere üstün kıldık. Neden dolayı? Kitap verdiğimizden dolayı. Kitap kimin elindeyse üstüne odur. Neden dolayı? Allah ile beraber olduğu için, Allah'ın vahyini taşıdığı için, onunla dirildiği için, onunla dirilttiği için. Her bir kulun birinci vazifesi Rabbini dinlemektir. Bununla beraber o Allah'ın güzelliğini üzerinde taşıyıp, vahyini de taşıyıp insanlara iletmektir, takdim etmektir. Elbette ki bunu herkes kendi kafasına göre yapamaz. Allah vazifeyi kime vereceğini en iyi bilendir. Kime vazifeyi vermişse ona yaptırır. Onun için ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kur'an'ı ya öğrenen olun, ya öğreten olun, ya onlara yardım eden olun, ya onları seven olun, sakın bir beşincisi olmayın. Beşinci olup dışarıda kalmayın dedi. Bütün müminler için bu böyledir. Hem öğrenmemiz gerekir, hem öğretmemiz gerekir, hem de onu taşımamız gerekir, taşıyanları sevmemiz gerekir, onlara yardım etmemiz gerekir. Bu bir bütün. Ne kadar Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez. Gücün nisbetinde, gücün neye yetiyorsa, Gücüm yok deyip oturmak Allah'a güvenmemektir. Evet, Biz de Allah'ın vahyini dünyanın öbür ucuna taşımak için çaba gayret sarf ediyoruz. Neyle? Biliyorsunuz, televizyonda onu yapmaya çalışıyoruz. Dünyanın öbür ucuna. Her anda milyonlarca, belki milyarlarca insanın Allah'ın vahyini dinlemesine vesile olacağız inşallah. Hep beraber göreceğiz. İşini Allah yapar. Ama mesele kimin ne yaptığıdır? Ama Allah kullarına imkan verir. Eğer birileri bunu hala anlamadıysa, bunun ne demek olduğunu kavrayamadıysa, ya da bunu hafife aldıysa, neyi hafife almıştır? Allah'ın vahyini taşımayı hafife almıştır. Allah'ı ciddiye almamıştır. Onun vahyini ciddiye almamıştır. Allah'ın kendisine yüklediği o abdolma sorumluluğunu taşımamıştır demektir. Hiçbir şey anlamamış demektir. Dense ki gücümüz yok. Doğrudur. Bizim gücümüz yok ama Allah'ın gücü var. Vahiy onun. Taşıyacak olan o. Herkese düşen elinden geleni yapmaktır. Bütün kardeşlerimiz buna bakmalıdır. Acaba ne yaptılar bunun için? Allah'ın vahyini taşımak için acaba ne kadar düşündüler? Ben ne yapabilirim dediler mi acaba? Acaba ne kadar söylediler? Evet, eğer senin peygamberin derdiyle dertlenmediysek, ulaşabildiğimiz her yere vahyini taşımak için malımızla, canımızla, hayatımızla, vaktimizle, zamanımızla çaba gayret sarf edip gereğini yapmadıysak, bunun için af diliyor, mağfiret diliyoruz Ya Rabbi. Bu bilmediğimizden, anlamadığımızdan dolayıdır. Yoksa, seni, vahyini, peygamberini ciddiye almadığımızdan dolayı değildir Ya Rabbi. Evet. Sonra Allah, Hazreti Musa'ya söylüyor, sana bu vahyetiğimi kuvvetle tut. Aynı şekilde kavmine de bunu kuvvetle tutmasını emret. Kavmin de onu en güzel şekilde tutsun, sonra size fasıklar yurdunu göstereceğim dedi. Onları ayetlerimden uzaklaştıracağım dedi. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım dedi. Eğer onlar her türlü ayeti görseler bile yine de iman etmezler. Onlar hakikati, onlar rüşt yolunu yani reşid olma, mürşidin yolunu kemale ermek, kamil insan olma yolunu görseler bile onlar o yolu kendilerine yol edinmezler. Kimdir bunlar? Fasıklar. Ama onun dışında bir yol görürlerse hemen o yola atlarlar. Çünkü onlar ayetlerimizi yalan saymışlardır. Ayetlerimizi yalanlamışlardır ve ondan gaflet içindedir der. Ancak gafil olanlar ayetlerimizi yalan sayanlar böyle yapar. O kimseler ki ayetlerimizi yalanlamışlar. Onlar ahireti de yalanlamışlardır. Onların amelleri boşa gitmiştir. Ellezine kez de bu bir ayat yine: "Waliqail ahireh habitat amaluhum hal yüzde une illa ma kanu yamelun." Onlar amellerinin dışında yaptıkları bir şeyle mi cezalandırılacaklar ya da mükafatlandırılacaklar? Onların yaptığı bu kadardır. Amelleri boşa gitti diye Allah yalnız. Eğer bilmeden, anlamadan ayetlerini yalan saydıysak, ayetlerin önümüze geldiği halde dinlemediysek, rüşt yolunu gördüğümüz halde, velayet yolunu kemale erme yolunu gördüğümüz halde ona uymadıysa, bu bizim ceharetimizdendir ya Rabbi. Af diliyor, mağfiret diliyoruz ya Rabbim. Bizi ameli boşa gidenlerden eyleme. Ayetlerini yalanlayanlardan eyleme. Ayetlerini ciddi alanlardan eyle. İşittik ve itaat ettik diyenlerden eyle. Allah'a iman ettik ve ben Allah'a teslim olanlardanım diyenlerden eyle. Allah'a teslim olanlardan eyle her şeyiyle Allah müminleri anlatıyor o kimseler ki göndermiş olduğumuz o Nebi'ye iman ederler ona tazimde saygıda bulunurlar ona yardım ederler ona indirilen nura tabi olurlar. İşte feraha erenler, kurtuluşa erenler onlardır. Sadece onlardır. Sonra hitab-ı Resulullah Efendimiz'e yaptığı de ki ey insanlar ben size hepinize gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm. Yerin ve göklerin mülkü ona aittir. Ondan başka ilah yoktur. Hayat veren odur, öldüren odur. Onun için Allah'a hemen Allah'a iman edin ve onun resulüne tabi olun. O kimseler ki onun Allah'ın kelimelerine iman eder ve ona tabi olur. İşte hidayette olanlar onlardır. Allah bir kavme kitap gönderdiğinde, sonra gelenler o kitaba varis olurlar. Allah onu beyan ediyor. Sonra gelenler o kitaba varis oldular. Şu anda kitaba varis olan biz. Yüz sene sonra, yüz sene sonra gelenlerdir. Yüz sene önce, yüz sene önce gelenler kitaba varisliği. Sonra gelenler kitaba varis oldular. Onlar bu basit dünya malumunu tercih edip onu alırlar. Dünyayı ahirete tercih edip onu alırlar. Allah'ın ayetlerini dinlemezler yani. Ne derler sonra? Nasıl olsa biz mağfiret olacağız derler. Allah'ın rahmeti çoktur. Zaten ufak tefek şeyler de yapıyoruz. Onun için mağfiret olacağız derler. Oysa ki Allah buyuruyor Allah onlardan söz almamış mıydı? Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemeyeceklerine dair söz almamış mıydı? Allah söylüyor Allah'ın kitabına iman ettiğini söylüyor ama Allah'ın vahyine uymak yerine dünyayı tercih ediyor. Bu nasıl söz vermektir diyor Allah? Yoksa iman etmediler mi? Oysa akret ahiret yürüdü kaybı olandır. Kimin için? Mütakiler için. Efele <gülüyor> ta'hulun buyurdu sonra siz aklınızı kullanmayacak mısınız? Kitaba, Allah'ın kitabına sağlam tutunmuş olanlar, namazı ikame etmiş olanlar, onların ecirlerini, mükafatlarını zayi etmeyiz buyurdu. Kazananlar onlardır. Ne kadar? Yaptığı kadar iyi. Sonra Allah size verdiğimiz vahyi, kitabı kuvvetle tutun. İçindekini hatırlayın, unutmayın, zikredin. Eğer böyle yaparsanız müttaki olursunuz. Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirmiş olursunuz. Yoksa, yoksa takvanız olmaz. Yoksa kaybetmiş olursunuz. Allah peşinden, Allah Adem oğullarından, bütün insanlardan söz almıştı. Adem'in sırtından zürriyetlerini alıp, Kendi nefislerine karşı onları şahit tutup, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da, bela بَلَا شَهِدْنَا demişlerdi. Biz buna şahidiz, demişlerdi. Neden böyle yaptık? diye sorarsanız, Allah buyuruyor, Bizim bundan haberimiz yoktu, demeyesiniz. Biz bilmiyorduk, anlamadık, demeyesiniz. Bununla beraber, atalarımız, babalarımız, herkes, bir yol tutmuştu, biz de onların yoluna uyduk demeyesiniz diye bunu böyle yaptık. Ne demek? Sen biliyorsun dedi Allah, ben sana ne söylediğimi biliyorum. Bu senin fıtratında yazılıdır. Allah'a iman etmen gerektiğini, Allah'a teslim olman gerektiğini, Allah'ı Rab olarak kabul etmen gerektiğini, Allah'a abd olman gerektiğini biliyorsun. Allah peygamber gönderdiğinde, kitap gönderdiğinde onun vahyine tabi olman gerektiğini, resulünü kendine örnek alman gerektiğini, ona yardım etmen gerektiğini, yolunda yürümen gerektiğini biliyorsun. Sana söyledim, ben söyledim bizzat, seni sana şahit tuttum der. Kim kendi gönlüne bakarsa bunu anlar. Hiç kimse Allah'a yalan söyleyemez. Yani ben bilmiyordum, herkes böyle yapıyor diye ben de böyle yaptım. Allah bu mazereti senden kabul etmez. Sana böyle bir mazeret hakkı tanımıyorum dedi Allah. Sen biliyorsun. Sana ben öğrettim dedi. Evet ya Rabbi, Biz de kendi aleyhimize şahitlik yaparız ki bu böyleydi. Öyle yaptık. Kendimizi kandırıp çoğunluğa uyduk. Herkes böyle yapıyor dedik. Kendi aklımızla hareket ettik. Senin vahyine tabi olman gerekirken birilerine ya da kendi nefsimize, aklımıza uyduk. Ama yeteri kadar anlamadan, seni dinlemeden, seni dinlemediğimiz için böyle oldu. Ama söz veriyoruz ki bundan sonra seni dinleyeceğiz ya Rabbi. Ayetlerine gönlümüzü açacağız ya Rabbi. Sen ne demişsen o. Asla nefsimizin Hesabını yapmayacağız. İnsanların hesabını yapmayacağız. Dünyanın hesabını yapmayacağız. Çünkü dünya da senindir, ahirette senindir. Biz de senin kullarınız. Bizim bir tek kurtuluşumuz var. Hem dünyada hem ahirette sana kul olmak, sana abd olmak, sana halife olmak, seni temsil etmek, sana ayna olmak, senin güzelliğini üzerimizde göstermek, iman edip salih amel işlemek, Ahireti önümüze koyup hayatı öyle yaşamak. Buna iman ettik ya Rabbi. İmanımız için, imanımızı amele dökmek için, hayatı yaşamak için bize yardım et ya Rabbi. Sen Erhamer Rahimisin ya Rabbi. Subhan olan sensin ya Rabbi. Hatasız, kusursuz, eksiksiz olan sensin ya Rabbi. Biz senin yaratmış olduğun aciz kullarınız ya Rabbi. Zayid kullarınız ya Rabbi. Bunun için senden af diliyor, mağfiret diliyoruz ya Rabbi. Rahmetinle, lütfunla bize muamele eyle ya Rabbi. Sen erhamen rahiminsin ya Rabbi. Sen ekremen ekreminsin ya Rabbi. Eğer sen bize rahmet etmezsen, bizi mağfiret etmezsen, biz hüsrana uğrayanlardan oluruz ya Rabbi. Nefsimizi sana karşı savunmuyoruz ya Rabbi. Nefsimizi yeriyor ve levme ediyoruz. Evet, yanlış yaptık. Tevbe ediyor, istiğfar ediyor, af diliyor, mahfret diliyoruz ya Rabbi. Sen erhamen rahiminsin ya Rabbi. Sadakallahu'l-Azim. Hepimiz iman ediyoruz ki dünyada Allah'ındır, ahirette Allah'ındır. Ve hepimiz şunu da iyi biliyoruz aslında. Allah bize bakınca neyi görmek ister? Nasıl bir kul görmek istiyor? Bunu biliyoruz. Nasıl bir kul cool görmek istiyor? Elbette ki peygamber gibi bir kul cool görmek istiyor. Resulullah Efendimiz gibi, herhangi bir sorun sıkıntı karşısında Resulullah Efendimiz gibi davranan, hastalandığında Eyüp Aleyhisselam gibi tavrını ortaya koyan, kardeşleri kuyuya attığında zindana düştüğünde Yusuf Aleyhisselam gibi tavır gösteren, Fir'an karşısında Hazreti Musa gibi tavır gösteren, ateşe atılırken, Nemrut onu ateşe atarken İbrahim'i bir tavır gösteren, hasbunallahu ve nimel vekil diyen, biliyoruz. Hiç kimse ben bilmiyorum, anlamadım diyemez. Allah'ın kendisiyle iftihar ettiği kul budur, böyledir. Gerisi, gerisi teneke, çöp. Resulullah Efendimiz sahabeye buyuruyordu, şimdi azsınız ama ileride çoğalacaksınız. Sahabeden biri dedi ki, Ya Resulallah, eğer biz ileride çoğalacaksak hiç kimse karşımızda duramaz. Vahyi bütün dünyaya götürür. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, öyle değil. Evet, çok olacaksınız ama böyle olmayacaksınız. Selin getirdiği çerp çöp gibi olacaksınız. Çok olacaksınız ama senin getirdiği çerçöp gibi. Böyle olmayacaksınız. Nasıl diye sahabe hepimiz biliyoruz. Duymuşuz en azından. Bir parçası olsa bile duymuşuz. Her şeyiyle kendini Allah'a kurban eden kul, hayatını, malını, mülkünü, anasını, babasını, gerektiğinde eşini, çocuğunu, evini, her şeyini bırakıp Resulullah Efendimizle beraber geliyor. Niye? Allah için. Allah hicret edin dedi ya. Rabbi öyle emretti ya. Kul bu. Gerisi böyle yapamıyorsa çer çöp halindedir. Çöp. Şu anda bizim de gördüklerimiz bundan ibarettir. Allah'a halife olamamış, tavrını ortaya koyamamış, abd olamamış, Allah'a teslim olamamış, itiraz halinde, başka şeylerin peşinden koşan, Allah'ın güzelliğini, esmasını üzerinde göstermesi gerekirken, şeytani halleri üzerinde gösteren, şeytani halife olan, bunun tek bir sebebi var, Allah'ın vahyinden mahrum kalmak, Allah'ın vahyine iman etmemek, ayetleri kendimize göre tevil etmek, Allah'a göre değil de bence dediğimiz içindir. İnşallah bundan sonra öyle yapmayacağız. Hem kendimiz Allah'ın ipine sıkı sarılacağız hep beraber, hem de o ipi ulaşabildiğimiz her yere getirip, bu Allah'ın ipidir, buna hep beraber sarılalım, kardeş olalım diyeceğiz. Müminler, Müslümanlar farklı farklı düşünebilir. Farklı yolları olabilir. Allah'a kul olmaya, ahiretini, ebedi hayatı kazanmaya çalışırken farklı düşünebilir. Ama eğer Kur'an'ın bütününe ters düşmüyorsa orada bir sorun yok. Farklı farklı ayrı ayrı cemaatler olması herhangi bir sorun teşkil etmez. Yeter ki Allah'a iman etsin, Resulüne iman etsin, ona indirilene iman etsin. Allah her neyi söylemişse olduğu gibi kabul etsin, tevil etmesin, kendine göre yorumlamasın. Evet. Müminler kardeştir. Kardeş olmalıdır. Başka hiçbir şansları yoktur. Hiçbir tercihleri olamaz nerede olursa olsun nerede hizmet yaparsa yapsın elbette ki cemaat olmak bir ve beraber olmak Allah'ın ipine beraber sarılmak cemaat olmayı gerektiriyor onun için cemaat olmak başka bir şey cemadat olmak başka bir şeydir cemadat cansız varlıklar demektir eğer hiç Allah yolunda hizmet edilirken kıpırdamıyorsa, o cemaattır, o cemaat değil. O boş kalabalıktır. Cemaat, Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah yolunda hizmet etmek için, ebedi hayatı kazanmak için bir araya gelmiş, aynı davayı paylaşan, onun için çaba gayret sarf eden her şeyi de kendini ortaya koyan, Topluluk demektir. İnsan topluluğu demektir. Yoksa kuru kalabalık. Cemaat olmak başka şey. Cemaatçi olmak da başka bir şeydir. Cemaatçi olmak, cemaatini savunmak. Benim cemaatimden başka doğru yok. Hayır. Senin cemaatin en güzel yapıyor diyebilirsin. Ama diğerlerine yanlış yapıyor diyemezsin. Kim Allah için bir şey yapıyor, güzel yapıyorsa o doğrudur. O haktır. O güzeldir. Onun için cemaatli olacağız ama cemaatçi olmayacağız. Bununla beraber ümmetin derdini dert edinmek gerekir. Dünyanın öbür ucunda ki insan hidayet ona gitmemişse, Allah'ın vahhi gitmemişse kendimizi sorumlu hissedeceğiz. Bir şehirde bir kişi açsa kendimizi sorumlu hissedeceğiz. İnsan olmanın gereğidir bu. Şahsiyet olmanın gereğidir bu. Hazreti insan olma şahsiyeti. Yoksa bencillik yapmış olur, bencil olmuş oluruz. Allah bizi benlikten, bencillikten muhafaza eylesin. Allah bizi şahsiyet sahibi Hazreti insan eylesin. Sadece kendini düşünen değil, ümmeti düşünen İnsanlığı düşünen, onun hesabını yapan, benim mümin kardeşimdir deyip, insan kardeşimdir deyip, ona yardım eden, cennet yolunda ona yardım eden, hidayetçi olan, hidayet olan, nur olan, cennet olan kullarından eylesin. Kıyamet günü Allah bizi birbirinden davacı değil, birbirine şefaatçi olan, birbirine dua eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.